Evet kardeşler Dersin başlamadan önce ee, Kardeşlerden istirhamı Öncesi de telefonlarınızı en azından Ön kayıtsızı alın ee, Dersin Benim istirhamı olmaz olur mu? İstirhamıyor da şimdi ayrılırsa ulaşamayabilir İkisi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> geldi kalacak İstirhamı olmaz ol. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir de Bir Kardeşler Arayın bir sayfayı. Ne yaptı? Ne yapacağız ki? Ben、yani, de、hmm. başlamanın ihtiyaç koyuyorum. O zaman kapıyı buluyor. Ben de kapıyı buluyor. Abi doluyum. Onun şuraya oturuyorum. Lan sıkalım burada duracak. Ne va? Baba bir dakika gelmeyin. Bir dakika gelmeyin. Gel sen sen gel. Sen gel. Bir dakika gelmeyin. Derslerden daha iyi istifade edilmek için derslerde kalem kağıt、e, getirirseniz ve ufak ufak şeyleri not alırsanız in açınızın açınızın açısından da、e, daha iyi olur. Hem de sizi zinde、e, tutması. ve uyumamanız için bir、e, sebep olur arkadaşlar. Gerçekten burada biz、e, toplanma amacımız sadece böyle fuzili konuşmak, şakalaşmak değil. Bizim yegane amacımız sadece ve sadece Allah için bir araya gelmek, Allah adına ne yapmak? Dinimizi öğrenmek dinimizi mütalaa etmek. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin duarı Bukhari'de gelen civaniyette bedici melekleri vardır. Bu melekler <gülüyor> nerede yer yüzünde Allah'ın adının zikredildiği meclislere ne yaparlar? Oralara inerler diyor <gülüyor> Allah Azze ve Celle. Aleyhisselam. Bu <gülüyor> yüzden.、E, Burada anlatılanlar daha önce de biliyorsunuz hiçbir zaman、e, boş laflar kesinlikle değildir. Tamamen Allah'ın kitabından ve Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetinden、e, derlenen tamamen dini ve ilmi sohbetlerdir. Biz buraya gelirken yegane amacımız dinimizi öğrenmek ve o derste öğrendiğimiz Ayet ve hadislerin imanımızı bir nevi olsun artırmaya yardımcı olmaktadır. Çünkü seharda biliyorsunuz bir ayet indiği zaman bu hanginizin imanını arttırdı diye ne yaparlardı birbirlerine sorardı. Halbuki o ayet, iman ayet iman edenlerin ne yapmıştır imanlarını arttırmıştır. Yani bizim o anda Belki de o anda duydugumuz bir ayeti, bir hadisi, belki daha önce defalarca okumuşuzdur, defalarca duymuşuzdur, ama öyle bir haliyeti ruhiyet içerisinde o hadisi tekrar duymuşuzdur ki böyle bir ortamda ya ben daha önce böyle bir mana anlamamıştım, veya tıpkı Hazreti Ömer Vadiyallahu Anhunun Ebu Bekir radiyallahu anhu'nun Allah Resulü vesselamın vefatından sonra çıkıp muhakkak ki sen öleceksin, onlar da ölecek ayetini okuduğu gibi ve Ömer radiyallahu anhu'nun sanki ben bu ayeti ilk defa duydum demesi gibi ne yapabilir? İnsana o anda o duygular gelebilir. O yüzden dediğim gibi bu derslerde kesinlikle ve kesinlikle boş söz konuşulmamaktadır. Takip ettiğimiz metot Öncelikle akide dersine başladık.、E, bu meseleler de gerçekten önemli meselelerdir ki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'den ve yine Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ne yapılmaktadır? Hadisler zikredilmektedir.、E, Tabi ki dersin hafta sonu olması yani cumartesi olması. Aleyhisselam aleyhisselam. Ve、e, cumartesi biliyorsunuz haftanın yani son günü çünkü ertesi gün hazır olmasa sebebiyle belki de bir haftanın vermiş olduğu bir yorgunluk var. Bunu bir yerde kabul edebiliriz.、E, bir mazeret olabilir ama derste mümkün olduğu kadar、e, ciddi bir koruma adına veya、e, intibar dediğimiz daha dikkatli olma yapmalı.、E, söylemelerden okunan ayet ve hadisleri daha dikkatli dinlenme ne yapabiliyor? Gerekebiliyor ve gerekmesi、e, olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz biz daha önceki derslerimizde anlattığımız gibi sahabe Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı dinlerlerken ne yapıyorlardı? Nasıl bir heyet içerisindeler? Nasıl bir、e, ruhi、e, ruh içerisinde dinliyorlarsa ne yapıyorlar? Bizler Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı dinlerken sanki başımızda bir kuş varmış da uçacakmış gibi ne yapardık? Pır dikkat. Yani mübalağaya bakın ki yani sakin başımızda bir kuş, kuş konmuş, kuş durmakta ve sanki böyle azıcık hareket etseniz kuş uçacakmış gibi ne yapıyor? O şekilde pır dikkat Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı dinliyorlar. O yüzden、e, bu derslerde kardeşlerim zaten hafta sonu olması münasebetiyle, kardeşlerim yorgun olması münasebetiyle yarım saat kırk dakika boyunca、e, yapa geldiğimiz bir derstir bu. Ki birçok kardeşlerimiz, şahsen ben mesela birçok kardeşimi burada、e, haftada bir sadece、e, iş nedeniyle、e, ne yapabiliyor? Sadece haftada bir birbirimizi görebiliyoruz. Bu da bir vesile oluyor. Bu da güzel bir şey. Çünkü sonuçta muhakkak ki Müslüman'ın Müslüman'a tebessimi bile nedir kardeşlerim? Sadakadır. En azından Müslümanların bunu birbirinden esirgememeleri gerekmektedir. Evet kardeşlerim. Bu tembisten sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim.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 Daha sonra berdah dediğimiz kabir hayatı ve daha sonra da insanların kabirden tekrar diriltilip Allah'a hesap vereceği kıyamet günü ve cennet ve cehennemin olduğu ahiret dediğimiz yer. Muhtemel ki insan bu ölümden bu dünyadan göç edebileceği zaman. Yani ölüm kendisine geleceği zaman ki geçen en son ki dersimizde bir ruhun, mümin bir、e, kimsenin ruhunun ölüm meleği tarafından nasıl çıkarıldığını ve yine kafir bir kimsenin ruhunun bedeninden nasıl çıkartıldığını öğrenmiştik. Mümin hayatındayken Allah Azze ve Celle'nin rızası için çalışan bir kimse. Ölüm kendisine geldiği zaman melek geliyor ve onun ruhunu tıpkı bir sürahiden, bir kırbadan suyun damlaması gibi ne yapıyor? Kolay bir şekilde ruhunu teslim ediyor. Ve ondan sonra. Allah Azze ve Celle o ölümün ölüye ikram olarak ne yapıyor? Cennet kefenlerinden bir kefen ve cennet kokularından bir kokuyla kokulandırıyor. Ve onu ta Allah Azze ve Celle'nin aşkının bulunduğu yedinci semaya kadar ne yapıyor? Yükseltiyor. Ve her semaya oradığında muhakkak ki gökyüzü semada. Hiçbir yaş yoktur ki muhakkak o yerde bir melek ya secde esmektedir ya da Allah için kıyama durmaktadır diyor. Ve her semaya uğradığında melekler o güzel ruha ne yapıyorlar? En güzel şekilde iltifat ediyor ve bu kimdir diye sorulduğunda işte onun dünyadaki en güzel isimleriyle isimlendiriliyor. Ta ki yedinci semaya varıncaya kadar. Daha sonra Allah Azze ve Celle o ruhu cennetlikler kitabında yazıyor ve o ruh tekrar ne yapıyor? Cesedine geri ihade ediliyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim kabirde olan azap veya nimet insanın hem beden hem de ruh ile yaşadığı bir azap veya nimettir. Yani kavil içerisinde insan ruhu bedeninde olduğu halde ne yapar, o alemi o şekilde geçirmektedir. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kısa ibide neden anlatıyor? Mahakkak ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam heva ve hevesinden konuşmaz. Mahakkak ki onun konuştuğu, vahiden başka bir şey değildirdir Allah Hazretlerine cennet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok kereler Baki mezarlığına giderdi. Orada birçok sahabeyi ziyaret ederdi. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud'da şehit düşen amcası Hazreti Hamza'nın mezarına giderdi. Onu ziyaret ederdi. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ben daha önce sizlere kabir azabını ne yapmıştım? Yasaklamıştım diyor. Kabir ziyaretini yasaklamıştım diyor. Ama şimdi ne yapın? Kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabirleri ziyaret etmek ne yapar? Sizlere ölümü hatırlatır. Peki bir insan neden ölümü hatırlamalı? Yani ölümü hatırlayınca bizde ne gibi bir değişiklik olur veya Bizde ne gibi bir değişiklik olmalı ki bizler ölümü hatırlamalıyız? Neden Allah Resulü aleyhissalatü ve selam bizlere ölümü hatırlamamızı tavsiye ediyor, emrediyor bir yerde? Ve ağızları tadı ağızların tadını kaçıran ölümü çokça anım görüyoruz. Evet, ölüm muhakkak ki insanların ne yapar? ağızların tadını kaçırır. Yani sizler bir ölü evine gittiğiniz zaman özellikle ölü sahiplerinin veya yakın çevresinin yemeden içmeden kesildiklerini veya ondan hiçbir şey yiyip içemediklerini veya ondan bir tat alamadıklarını görürsünüz. Neden? Çünkü ölüm o insanların ağızlarının tadını ne yapmıştır? Kaçırmıştır kardeşlerim. Ölüm Bir şeyin nedir? Sonu. Bir şeyin başlangıcı. Dünyanın sonu. Evet. Ama son mu? Hayır. Ondan sonra ne yapıyor? Dediğimiz gibi kabir alemi dediğimiz berzah. El alemü berzahiye başlıyor. Bizler rehbi sünnet olarak iman ediyoruz ki insan insan kabre konulduğu zaman onun için o kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe olur ya da cehennem çukurlarından bir çukur olur. Şimdi ölüm nedir dedik kardeşler? İnsanların ağzını kaç, ağzının tadını kaçıran bir olay. Sizler diyoruz Öyle bir hayat yaşamalıyız ki, ki biliyorsunuz şehitleri, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam onlardan bahsederken Allah için savaşmış, Allah için öldürülmüş bir şehitten bahsederken daha onun kanı dörd yerde düşmeden ne yapar o cennetteki, cennetteki yerini görür diyor. Bütün günahları açlanır. Allah Azze ve Celle bizim canımızı şehitler olarak kaptımaşallah.、Evet. İnsan kabirdeki nimeti bildiği zaman ve kabirdeki azabı bildiği zaman nefsini ne yapmalı ona göre hazırlaması gerekir. Sizler öyle bir hayat yaşayın ki ey müslümanlar, ey Müslümanlar ancak Müslümanlar olarak ne yapın diyor can verildi, can verildi. 私たちの ه ا を言うと、私たちの言 ا ت 言う ل 私た ل の言 ق を言うと、私 ت ちの言葉を言 ل と、私 ا و の言葉 م 言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言 a と、私たちの言葉を言うと、a たちの a 葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言う a n たち r 言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を n うと、私た a の言葉 ı 言うと、私 e ちの a 葉を言うと、私たちの İmanın her zaman en üst seviyesinde olurum diye insanın ne yapması gerekir? Bunu araştırması. Yegane amacının da ne olması gerekir kardeşlerim? Bu olması gerekir. Bir müminin, biz mümin olarak ne dedik? Ehl-i sünnet ve cemaatin özelliklerinden bir tanesi ne denedir? Gaybe iman etmektir. Biz müminler olarak Ne yapıyoruz? Gaybe iman ediyoruz. Öldükten sonra kabirde dediğimiz gibi azabın ve nimetin olduğuna iman ediyoruz. Sonra tekrar dirileceğimizde ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Ondan sonra tekrar sure öflenip Allah Azze ve Celle'nin huzurunda ne yapacağız? Tekrar toplanıp mizan kurulup kimilerinin kitabının defterinin sağ yanından verileceğine ashab-ı yemin, kimilerin de Kitabının soldan verileceğine ashabu şimale anlamına ne yapıyoruz? Olduğuna inanıyoruz. Allah Azze ve Celle bizi kitabı kesteri sağ yanından verilenlerden ashabul yeminden ederler kardeşler. Şimdi ne mutlu o ashabul yemeğine ki sa kitabı sağ tarafından verilenlere ki muhakkak ki onlar nedir? Cennet ehlidir kardeşlerim. Ve onlar diyor öyle bir yerde toplanırlar ki onlar analarından doğduğu gibi çırılçıplak ve sünnetsiz olarak ne yaparlar toplanırlar diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunu duyan Ayşe Namık radıyallahu anh haşa şaşırıyor. Ey Allah'ın Resulü. Kadınlar ve erkekler çıplak olacak öyle mi? Anadan doğma. Peki bunlar hiç birbirlerine bakmazlar mı? Hiç haya etmezler mi utanmazlar mı? Ey Ayşe diyor. O günkü hal, o günkü durum ondan nedir? Çok daha şiddetlidir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yani öyle bir mevkif, öyle bir yer ki kardeşlerim düşünün, artık herkes ne yapmış kendi derdine düşmüş. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ O gün insan kendi kardeşinden kaçar. وَاُمِّهِ وَأَبِيْهِ Kendi anasından, babasından ne yapacaktır? Kaçacaktır, uzaklaşacaktır. Ve sahibetihi ve beni kendi hanımından, çoluğundan, çocuğundan uzaklaşacak, kaçacaktır, sirar edecektir. Yavm-i idin şe'me O gün herkesin kendisini ilgilendirendir. Ne olacak? İşi olacak, derdi olacak. O gün herkes ne diyecek? Nefsi, nefsi diyecek. Nefsi, nefsi. Başka isimseyi düşünen neyecek? Çünkü o gün Öyle bir azim bir gün ki güneş diyor insanlara bir mil kadar yaklaşır diyor. Ondan sonra ne olur? İnsanlar günahları,、e, dünyadaki günahları nispetinde ne yaparlar? Tereboğulurlar diyor. Kimi ayak topuğuna kadar, kimi、e, diz kapağına kadar, kimi göbeğine kadar, kimi boğazına kadar, kimi de artık kendisi terine atmıştır. kendisini aşacak seviyeye ne yapmıştır? Ulaşmıştır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet kardeşlerim. Sonra insanlar ne yapacaklar? Kendilerini bu azim olan yerden güç olan yerden kendilerini kurtaracak birilerini arayacaklar. Birilerinden medet umacaklar. Birilerinden şefaat isteyecekler. Sırasıyla bazı peygamberlere gidecekler. Adem Aleyhisselam'a, Muh Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam. Ama hiçbiri de ne yapamayacak? Böyle bir şefaat hakkının kendilerine verilmediğini beyan edecekler. Kimi özür beyan edecek, kimi de etmeyecek. Ve ne diyecekler? Herkes Allah Resulü, アジトマンの名前はあなたの名前です。<g ül üyor> Allah e r h a m e t l i s て olan Allah Azze ve Celle'nin şefati ile de insanlar ne yapacak? Cennete hak edenler veya、e, cennetsik olanlar diyelim,、e, ne yapacaklar? İnşallah cennete girecekler. Allah Azze ve Celle bizleri onlardan <gülüyor> eğlesin kardeşlerim. Şimdi、e, daha önceki gelen İslam'ın mertebelerinden bir tanesi de nedir kardeşlerim? İhsandır. Biliyorsunuz. Bizler İslam'a anlattık, imana anlattık, imana taalluk eden, taalluk eden meselelerden kaybi、e, olan meselelerden bahsettik.、E, ki imanla alakalı söylemesi gereken en yüce meselelerden bir tanesi de el-Hüsnüpül Cemal imanın、e, Allah'a itaatle yaptığı ve Allah'a masiyetle de Azaldığı noktasındaki imanıdır. Nitekim ayeti kelimelerde geldiği gibi onlara bir ayet indiği zaman bu kimin imanını arttırdı dediği zaman muhakkak ki o ayet iman edenleri ne yapmıştır? İmanını arttırmıştır. Bir insanın ulaşabileceği mertebelerden bir tanesi de en yücesi nedir? İhsandır kardeşler. Biliyorsunuz Cibril hadisinde biz daha önce işlemiştik. Allah رسول ا ل l ه a ل ى a ل ل ه l ل ي ه a س l an, a جل و س ل s 言い l a m j 難い a い l a 難い難 s i い s a l a 難い難い難い難い難い難い a い難い難 i 難い難い難い難い難い難い a い難い難い難い難 l 難い難 l a い難い a い a い難い難い難い難い難い難い難い難い難い難い難い難い難 a 難い難い a い難い難い難 u 難 l 難い難い難い難 l 難い難い難い難 a 難い難い難い難い難い難い難い難い難い難い難い難 l a い難い l い難い l い難い難 a 難い難い難 a 難い a l 難い h い難い難 a 難い難い難い難い難い難い a l l a h い e k 難い難い難い難い難い難い難い難い難い難 n 難い難い難い難い難い Sen duur Allah Azze ve Celle'ye tıpkı onu görüyormuşçasına ne yapmandır? İbadet etmendir. Hem ne takir? Sen onu görmüyorsan da muhakkak ki Allah Azze ve Celle ne yapar seni görür. Burada ne vardır kardeşlerim? İnsan için iki tane mertebi vardır. Birincisi tıpkı Allah'ı görüyormuşçasına ayan beyan ne yapmaktır? Ona ibadet edebilmektir. Bu mertebi erişemediniz mi? Ondan sonra ne yapar ikinci mertebesi. Sen ne kadar sen Allah'ı görüyor musandır? Yani en azından o hoşluğu hissedemiyorsan da en azından Allah Azze ve Celle'nin seni gördüğü hissiyle ne yapman gerekir? İbadet etmen gerekir. Yani İslam konusunda da Allah Resulü Aleyhisselam'ta vüsalen biri Aleyhisselam'ı verdiği cevaba ne yapıyor? İnsanın iki mertebesi olduğundan.